1405 numaralı konu, Allah Teala'nın ilim ve imanı isteyen kimselere vermesi, Muaz bin Cebel hastalandığında adamın biri onun ziyaretine geldi, yanında oturduğu sürece durmaksızın ağladı, Muaz bin Cebel ona niçin ağladığını sordu, Adam, Allah'a yemin ederim ki aramızdaki yakınlıktan ya da senden görmekte olduğum bir dünya menfaatından mahrum kalacağımdan dolayı ağlıyor değilim, fakat ben senden ilim almaktaydım, ben işte bunun sona ereceğinden korkuyorum, dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, sakın ağlama, çünkü Allah Teala ilim ve imanı, isteyen kimselere, bu ikisinin, ilim ve imanın yeryüzünde bulunmadığı bir sırada İbrahim aleyhisselama verdiği gibi verir, buyurdu.